قل تعالىوا أتلو ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا بني شياو وبوالدين إحسانا ولا تقتلو أولادكم من إملاق نحم نرزقكم وعيهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey şirk koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da ancak biz rızıklandırırız. Zina gibi çirkin işlerin açığını da gizlisini de yaklaşmayın. Hem hak bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Allah size bunları emretti umulur ki akıl erdirirsiniz. Wa lan taqrabu ma l illa hatta bil la illa kana Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına en güzel bir şekilde onu muhafaza ve yetime yardım etme maksadıyla olması müstesna yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız. Söz söylediğiniz zaman akraba bile olsa... Adaletli olun ve Allah'ın ahdini verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah size bunları emretti. Umulur ki ibret alırsınız. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِهِ مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُ السُّدُنَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ve şüphesiz bu, benim doğru yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Sizi Allah'ın yolundan ayıracak yollara da tabi olmayın. Allah size bunları emretti. Ta ki günahlardan sakınasınız. <gülüyor> teyina Sonra iyilik edenlere olan nimetimizi tamamlamak her şeyi açıkça bildirmek bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Kitabı Tevrat'ı verdik. O bulur ki İsrail oğulları Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler. İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Artık ona tabi olun ve günahlardan sakının ta ki merhamet olnasınız. Onu indirdik ki kitap ancak bizden önce iki taifeye Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Bize ise onların ders yapmalarından, kitaplarını okumalarından ve onun hakikatlerinden doğrusu habersiz kimseler demeyesiniz. <gülüyor> kendekzeb bi ayati llahi wa sadafa anha bize kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik demeyesiniz işte elbette size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. O halde Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri böyle yüz çevirmekte olmalarından dolayı yakında azabın en küçüğüyle cezalandıracağız Fellin quruna illa en tatihum bimalaikatu au yati rabbuka au yati ba'du ayati rabbik yoma <gülüyor> yati ba'du ayati rabbik lan yenf'a nefsen imanuhal lam takun amanet min qabl au kasabat hi İmanihâ khayrâ O müşrikler iman etmek için kendilerine ille de ölüm meleklerinin gelmesini veya Rabbinin azabının gelmesini yahut Rabbinin bazı kıyamet alametlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye o gün iman etmesi fayda vermez. De ki o alametleri bekleyin. Şüphesiz biz de bekleyenlerdiniz. İnnel lezîne ferrakû dînehum ve kânû şi'allesteminhum fî şeyh, innem âmruhum ilâllâh. Muhakkak ki dinlerini parçalayıp fırka fırka olanlar yok mu? Sen hiçbir hususta onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'a aittir. Sonra o ne yapmakta olduklarını tek tek onlara haber verecektir. Men câe bil haseneti felahu aşru kim bir iyilikle gelirse kendisi için onun o iyiliğin on misli vardır. Kim de bir kötülükle gelirse bunun üzerine ancak misliyle cezalandırılır. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. De beni Rabbim, ve Rabbim gerçekten beni doğru bir yola hidayet etti. Doğru bir dine, hanif. Hakka yönelmiş olan İbrahim'in dinine. Halbuki o sizin gibi müşriklerden değildir. <gülüyor> Zül'inne de ve ve ve rabbil hiç şüphesiz benim namazım da, ibadetlerim de, hayatım ve ölümüm de, alemlerin Rabbi olan... Allah içindir. ve ve Onun ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum. Çünkü ben Müslümanların ilki. Kul ey ayrallahi yedğirrabban ve huve rabbukum. وَلَا تَكْسِبُ كُلْيُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْوَازِرَةٌ مِزْرَ اُخْرَا ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ نَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُمْ De ki, o her şeyin Rabbi iken, Allah'tan başka bir Rab mı arayacağım? Hem herkes ancak kendi aleyhine günah kazanır. Ve hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Artık O hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ve Hüvellezî ve rafaa ba'dakum ba'din derecâtin sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve size verdiği şeyler, nimetler hususunda sizi imtihan etmek için bazınızı derecelerle bazınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki Rabbin azabı pek çabuk olandır ve şüphesiz ki o elbette gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir.